İslam'ın beş şartından biri olan ve her Müslüman'ın öğrenmesi farz olan namaz ilmi hali. Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi. 13. Bölüm Değerli dinleyenler, bir evvelki bölümde seferde namazı kısaltmanın azimet mi yoksa ruhsat mı olduğu bahsini okuyorduk. Buradan devam ediyoruz. İbni Abbas radiyallahu anhum'dan rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem seferi çıktığı zaman namazlarını iki rekat olarak kılardı. Ebu Hanife radiyallahu anh, Ömer İbni Hattab radiyallahu anh'tan rivayet edilen şu rivayetle de ihticat etmiştir. Yani delil almıştır. Yolculuk namazı iki rekattır. Edha, kurban bayramı namazı iki rekattır. Fıtır, Ramazan bayramı namazı iki rekattır. Cuma namazı da iki rekattır ve bunlar tam bir namaz olup kısaltma yapılmamıştır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin lisanı üzere bu böyle açıklanmıştır. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, namaz ikamette de seferde de iki rekat, iki rekat farz edildi. Sonra yolculuk namazı iki rekat olarak bırakıldı. Hazar namazına ise ziyade edildi yani mukimken kılınan namaza ise iki rekat ilave yapıldı. Bu rivayetten anlaşıldığı üzere ayet-i celilideki kasrın manası sureta yani görünüşte kısaltma olup hakikatte bir kısaltma söz konusu değildir. Zira namaz hakikatte iki rekat olarak farz edilmiştir. Ömer radıyallahu anh'ın yukarıda zikredilen kısaltmayı nef sözünden muradı da, görünen kısaltmayı inkar etmek olmayıp hakikatte bir kısaltma olmadığını açıklamaktır. Harise İbni Vehb radıyallahu anh şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize, Mina'da en emniyetli zamanda iki rekat kıldırdı. Bu rivayette seferde namazı kısaltmanın, şafilerin dediği gibi, Korku şartına bağlı olmadığı hususunda, Hanefilerin lehine kuvvetli bir delildir. Seferde farzların ikiye indirilmesi gerektiği hakkında, Hanefilerin delillerinden biri de Abdurrahman İbni Yezid radıyallahu anh'ın şu rivayetidir. Osman radıyallahu anh bize, Mina'da namazı dört rekat kıldırdı. Bunu Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'a söylediler, i̇bn Mesud radıyallahu an istirica yaptı. Yani üzüntüsünden dolayı ''İnna lillahi ve inna ilahi raciun'' dedi. Sonra ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Mina'dan namazı iki rekat kıldım. Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh'la Mina'dan namazı iki rekat kıldım. Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh ile de Mina'dan namazı iki rekat kıldım. Keşke dört rekatlı namazdan nasibim kabul edilen iki rekat olsa dedi. Şeyh Zafer Ahmet et Tehanevi'nin ahkamül Kur'an'daki beyanına göre, bu rivayetteki vechül ihticaç yani seferde namazı kısaltmanın gerekliliğine dair delil alma yönü şudur. Osman radıyallahu an Mina'da dört rekat kıldırınca insanlar onun bu fiilini inkar ettiler. Bunun üzerine o, ey insanlar ben geldikten sonra Mekke'yi mükerreme devlendim. Şüphesiz ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir beldede evlenen orada mukim namazı kılsın buyurduğunu işittim diye cevap verdi. İnsanların Osman radiyallahu anh'ın Mina'da namazı tamam kılmasını kabul etmemeleri üzerine onun Mekke'de evlendiği şeklinde özür beyan etmesi seferde namazı tamam kılmanın caiz olmadığına dair açık bir delildir. Eğer caiz olsaydı insanlar bu hususta Osman radıyallahu anha itiraz etmezler. O da buna karşı Mekke'de evlendiği özrünü ortaya koymaz. Bilakis İmam-ı Şafii'nin dediği gibi seferde kısaltma ve tamam kılma arasında serbestlik vardır şeklinde bir açıklama yapardı. Ayşe radıyallahu anha'nın seferde namazı tamam kıldığı hakkındaki rivayete gelince o da ben müminlerin annesiyim, nereye gidersem orası benim, memleketimdir sözüyle bu hususta Osman radıyallahu anh'ın özür beyan etmesi gibi özrünü açıklamıştır. Yolculukta sünnet ve nafilelerin kılınıp kılınmayacağı İsa İbni Havs, İbni Asım, İbni Ömer, İbni Hattab babasının radıyallahu anhum şöyle dediğini rivayet etmiştir. Mekke yolunda İbni Ömer radiyallahu anhumayla beraber bulundum. Öğle namazını bize iki rekat kıldırdı. Sonra döndü geldi, biz de onunla beraber döndük. Konakladığı yere gelip oturdu. Onunla beraber biz de oturduk. Bir aralık namaz kıldığı yere bir göz atarak bir takım kimselerin ayakta olduğunu gördü ve ''Bunlar ne yapıyor?'' diye sordu ben. tesbihte bulunuyorlar.'' Yani ''Nafile kılıyorlar.'' diye cevap verdim. O zaman İbni Ömer radiyallahu anh'ıma, ''Ben tesbih yapacak olsam mutlaka farz namazımı dörde tamamlardım.'' ''Kardeşim oğlu, gerçekten ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte seferlerde bulundum. Allahü Teala onun ruhunu kabzedinceye alıncaya kadar iki rekattan fazla namaz kılmadı.'' Ebu Bekir Sıddîk radıyallahu anh ile birlikte bulundum. Allahu Teala ruhunu kabz edinceye kadar iki rekatten fazla kılmadı. Ömer radıyallahu anh ile beraber bulundum. O da vefatına kadar iki rekatten fazla kılmadı. Sonra Osman radıyallahu anh ile beraber bulundum. O da vefat edinceye kadar iki rekatten fazla kılmadı. Allah-u Teala Ahzab Suresi 21. ayetten itibaren, Gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde sizin için güzel bir örnek vardır buyurmuştur dedi. Bu rivayette geçen tesbihte bulunuyorlar tabirinden maksat, revatip denilen nafileler yani vakit namazlarının sünnetleridir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma, Buradaki nafilelerden beş vakit namazın sünnetlerini kastetmiştir. Yoksa onların dışındaki nafileleri kendisi de seferde kılardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'inde diğer nafileleri kıldığı rivayet edilmiştir. Alimler beş vakit sünnetlerden maada yani başka nafile namazların seferde kılınabileceğini ittifak etmişlerdir. İhtilafsa beş vakit namazların sünnetleri hakkındadır. Abdullah İbni Ömer radiyallahu anhuma ile diğer bazı ulemaya göre seferde vakit sünnetlerini kılmak mekruhtur. Asabı ı kiramdan bazıları ise yolculukta sünnet namazların kılınacağı görüşüne gitmişlerdir. İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Ahmet, İmam-ı Şafi radiyallahu anhum ve ekseri ulemanın mezhepleri de budur. Hanefi fıkıhlarından El-Mepsud, El-Hidaye, ve mecmau'ul enhur isimli eserlerde zikredildiğine göre sünnetlerde kısaltma yoktur. Ancak alimler eftal olan hakkında söz etmiş. Bazıları terahusan yani rühsatla amel ederek sünnetleri terk etmenin eftal olduğunu, bir takımları da tekarruben yani Allahu Teala'ya manen yakın olmak için kılmanın daha iyi olacağını söylemişlerdir. Bu arada seçkin bir görüşe yer verilerek, korku halinde terk edilip, güven halinde kılınmasının eftal olacağı beyan edilmiştir. Hişam Rahimehullah buyurmuştur ki, İmam-ı Muhammed Rahimehullah'ı seferde namaz kılarken çok gördüm. Öğleden evvel ve sonra sünnet kılmıyor fakat sabahla akşam namazlarında kısaltma olmadığı için onların ikişer rekat sünnetini hiç bırakmıyordu. İkindi ile yatsıdan önce nafile kıldığını görmedim, yatsı kılar sonra vitre geçerdi. Yine Hanefilerden Hinduvani rahmehullah şöyle bir izah geliştirmiştir. Bir yerde mola verildiği zaman sünnetleri kılmak, yürüyüş halinde ise terk etmek eftaldir. Yol arkadaşlarını bekletmemek için de sünnetler terk edilebilirse de binek üzerinde kılınması daha faziletlidir. Nitekim Abdullah İbni Dinar radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma seferde merkebi üzerinde bineği ne tarafa yönelirse ima ile namaz kılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı. Farz namaz kılmak istediğinde ise merkebinden inerek kıbleye yönelirdi diye anlatırdı. İmam-ı Nevevi Rahimehullah, İbni Ömer radiyallahu anhuma'nın seferde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi nafile kılarken görmediği ile ilgili rivayeti hakkında şöyle bir açıklama getirmiştir. Muhtemelen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri konakladığı yerde kılardı da, İbni Ömer radiyallahu anhuma bunu görmezdi. Zira nafileyi evde kılmak eftaldir, yahut, sünnetlerin bazen terk edilebileceğine işaret için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları bazı vakitlerde kılmamış olabilir. Sünnetlerin terk edilebileceğini söyleyenlerin istidlal yani delil getirme makamındaki sünnetler meşru olsa farzı dört rekat olarak tamamlamak daha yerinde bir iş olurdu sözlerine karşı, Nevevi Rahimehullah şu cevabı vermektedir. Farz kesin olarak meşrudur. Şayet tam olarak dört rekat üzerinden kılınması meşru olsa, seferde bütün farz namazların tam olarak kılınması icap ederdi. Nafile ise mükellefin reyine bırakılmıştır. Mükellef isterse kılar, sevap kazanır, isterse kılmaz ve bundan dolayı da mesul olmaz. Seferde namazı kısaltmak için gerekli olan mesafe Zahiri mezhebinin uleması, seferin azının da çoğunun da bu ruhsatın caiz olması hususunda eşit olduğunu iddia etmişlerse de, dört mezhebin fıkıh alimleri, seferin mesafesi belli bir miktara ulaşmadıkça bu ruhsat söz konusu olmaz demişlerdir. Zahiriler bu ayeti celili'yi delil getirerek burada sadece seferin zikredildiğini ve bir mesafe açıklanmadığını söylemişlerse de, ehl Sünnet fukahası buna şöyle cevap vermişlerdir. Ayet-i Celîle'deki yeryüzünde sefere çıktığınız zaman tabiri bu ruhsatın hasıl olması için yeryüzünde sefere çıkmanın şart olduğuna delalet eder. Eğer yeryüzünde yürümek mutlak manada bir yerden bir yere geçmenin adı olsaydı bu intikal işi daima mevcuttu. Çünkü insan ömrü boyunca devamlı evden camiye, camiden pazara gidiş geliş halindedir. Böyle bir şey daima bulunduğuna göre, bunun o hükmün meydana gelebilmesi için ortaya atılan bir şart olması imkansız olur. Allahu Teala, kısaltma hükmünün bulunması için yeryüzünde sefere çıkmayı şart kıldığına göre, biz bunun mutlak manada bir yerden bir yere geçmekten farklı bir şey olup, yolculuk diye adlandırılan bir şey olduğunu anlıyoruz. Tabii ki yolculuk tabiri yakın olan içinde, uzak olan içinde kullanılmaktaysa da hadis-i şerif ve rivayetler bu mesafeyi açıklamışlardır. Bu yüzden selef yani geçmiş fıkıh alimleri seferin en azının belli bir miktar olduğunda ittifak etmişlerse de bunun tayini hakkında ihtilaf etmişlerdir ki bu ihtilafta Kısaltma hükmünün mutlak manada sefere bağlı olmadığı hususunda bir icmanın yani görüş birliğinin bulunduğuna delalet eder. Kurtubi tefsirinde zikredildiğine göre İbnü'l-Arabi rahimehullah buyurmuştur ki: Bir takım kimseler rastgele bir yerden bir yere giden namazı kısaltır, orucu da yiyebilir diyerek dinle oynamışlardır. Bu sözün sahipleri ya Araplar katındaki sefer kelimesinin manasını bilmeyecek kadar cahil ya da dini hafife alan fasıklardır. Alimler bunların görüşlerine yer vermeseydi ben bunlara göz ucuyla bile bakmaya razı olmazdım. Sefer mesafesinin Kur'an-ı Kerim'de zikredilmemesi bu kelime Allahü Teala'nın Kur'an'la muhatap kıldığı Araplar indinde bilinen Arapça bir lafız olmasından ötürüdür. Zira biz bazı işler için bir sokaktan öbür sokağa gidenin lügatçada, şeriatçada misafir sayılmadığını, üç günlük yola giden ise katiyetle misafir olduğunu kesinlikle bilmekteyiz. Fukaha yani fıkıh halimleri katında seferdeki asgari mesafeye gelince bu hususta altı görüş vardır. 1- Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre namaz bir tam günlük yolculukta kısaltılır İmamı ı Zühri ve Evzai-i da bu görüşü belirtmişlerdir. 2- İbni Abbas radiyallahu anhuma sefer bir gün bir geceyi aşarsa namaz kısaltılır demiştir. 3- Enes İbni Malik radiyallahu anh seferde muteber olan mesafe 5 fersahtır demiştir. 4- hasen Basri radiyallahu anh bunun iki gecelik bir mesafe olduğunu söylemiştir. 5- Şabi, Nehai, Said İbn-i Cubeyr ve İmam-ı Azam Ebu Hanife radiyallahu anhum bunun Kufe'den Medayin'e kadar olan bir mesafe olup bunun da üç günlük yol olduğunu söylemişlerdir. Hasan i̇bn Ziyad rahimehullah, İmam-ı Azam rahimehullah'ın bir kimse iki tam günle üçüncü günün ekserisini içine alan bir yere yolculuk yaparsa namazı kısaltması caizdir dediğini rivayet etmiştir i̇bn Süma rahimehullah da İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Ahmed Ahmet aynı görüşü rivayet etmiştir. 6. i̇mam Malik ve i̇mam Şafi Şafii bunun her biri dört fersah olan dört beritlik mesafe olduğunu söylemişlerdir. Bir fersahsa Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Haşim'in ölçü birimi olan mille üç mildir. Bu milde 12.000 ayaktan ibaret olan badiye çöl milinin miktarı kadar olup 4.000 adım eder. Çünkü her 3 ayak 1 adımdır. Hanefilerin sefer müddetini 3 gün olarak belirleme hususundaki delilleri, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen, misafir için 3 gün ve 3 gece mesh süresi vardır, mukim içinse bu süre 1 gün 1 gecedir hadisi şerifidir. Bu hadis-i şerif, üç gün meshedemeyenin misafir olmamasını gerektirir ki, misafir olmayan da sefer hususundaki ruhsata sahip olamaz. Ayrıca İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen, ''Kadın, mahreme olmadan üç günlük yola sefer etmesin.'' hadisi şerifi de sefer müddetinin üç gün olduğunu açıkça ifade etmektedir. Ahkamu'l-Kur'an'da zikredildiğine göre İmam-ı Azam indinde seferi masiyet kasrı mubah eder. Yani İmam-ı Azam rahimehullah bu ayet-i kerimenin hükmünün umumiyetinden delil alarak kötü niyetle bir günah işlemek için yola çıkanında o yolculukta namazı kısaltacağını söylemiştir. Diğer üç imamsa bu durumdaki bir kimse namazını kısaltmaz demişlerdir ama onların bu hususta dayandıkları bir hüccet yani delil yoktur. Seferle ilgili bazı fıkhi hükümler 1. Seferin iptida ve intihası, yolculuğun başlama ve bitmesiyle ilgili hükümlere gelince, misafir yaşadığı şehrin son evlerinden ayrılınca eymme araba indinde yani 4 imama göre de 2 rekat kılmaya başlar. Haris İbni Rabia radiyallahu anh'ın yola çıkmak isteyince evinde iki rekat kılmaya başladığı rivayet edilmekte ve bu görüş diğer bazı ulemadan da nakledilmekte ise de bize göre ikamet şehre girmekle, seferse şehirden çıkmakla başlar. Nitekim İbni Ebi Şeybe Rahimehullah'ın rivayetine göre Ali radiyallahu anh Basra'dan çıkarken şehrin evlerini tam geçmeden Öğlenin farzını 4 rekat kıldı ve sonra şehrin çıkışındaki kaleyi göstererek şu kaleyi geçseydik 2 rekat kılardık buyurdu. Yine böylece seferden dönen de şehrin evlerine girmedikçe 2 rekat kılar. Şehrin evlerine girdikten sonraysa 4 rekat kılar. 2. Namazı tamamlatacak ikamet müddeti. İmam Malik ve Şafii rahimehullah'a göre misafir bir şehirde veya köyde giriş ve çıkış günleri hariç 4 gün kalmaya niyet ederse farzları 4 olarak kılar. İmam Ahmed rahimehullah'a göre ise bir yerde 20 vakit namazdan fazla durmaya niyet eden kişi namazını tam olarak kılar. Ebu Hanife radıyallahu ansa, bir şehirde veya köyde 15 gün ikamete niyet etmedikçe tam kılamaz buyurmuştur. Ona göre sahada ve çadırlarda ikamete itibar edilmez. İmam-ı Azam Rahimehullah'ın bu husustaki delili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak rivayet edilen veda haccındaki fiilidir. Şöyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında Zilhicce'nin dördüncü günü pazar sabahı günü Mekke-i Mükerreme'ye girdi. Zilhicce'nin sekizinci günü olan terbiye günü ki perşembe günü Mina'ya yöneldi. Arefe, cuma günü güneş doğduktan sonra Arafat'a yöneldi. Mina'da bayramın dört günü şeytanı taşlayarak hacı bitirdiğinde çarşamba gecesi Mina dönüşü Muhasap denen vadide geceledi. Sonra sabahtan evvel seherde veda tavafı yaptı ve 14. günün sabahı Mekke'den çıktı. Böylece hacı tam 10 gecede tamamlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem terviye gününe kadar tam 4 gün geceleriyle beraber Mekke'yi mükerremede ikamet ettiği halde namazlarını 2 rekat olarak kıldı. İşte bu zikredilen sahih rivayetle, İmamı Malik ve Şafii rahimehumullah'ın ikamet müddetinin 4 gün olması hakkındaki görüşlerinin batıl olduğu anlaşılmıştır. Değerli dinleyenler, İslam'ın 5 şartından biri olan ve her Müslümanın öğrenmesi farz olan Namaz ilmi hali eserini böylelikle tamamlamış bulunmaktayız. Ahmet Mahmut Ünlü namu Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Resaili Ahmediye külliyatının 22. eseri olan Namaz İlmihali eserini mutlaka okuyalım, okutalım. Allahu Teala'dan niyazımız, okuduklarımızla amel etmemizdir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. İslam'ın 5 şartından biri olan ve her Müslümanın öğrenmesi farz olan Namaz İlmihali. Eser, Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi